<gülüyor> Dedi ki, e, bir sorumuz da neydi? Müziğin hükmü İslam'da müziğin hükmü nedir? E, de, diye sorduk. Şimdi müziğin hükmüne gelmeden önce e, müziğin İslam'daki hükmü nedir? Diye isterseniz müzik ve müzik aletleri ile alakalı varit olmuş olan Nas'lar var, öncelikle onları ele alalım. Yani şu ana kadar anlattığımız bütün meseleler, Üstadus'u sorduğunuz bütün meseleler için ne dedik? Dedi ki bunlar hepsi muasır meselelerdir, sonradan ortaya çıkmış olan meselelerdir, öyle değil mi? Ondan dolayı da ilim ehlinin arasında ihtilaf olmuş, her biri olaya farklı bir yönden yaklaşmış. Bunların şekli İslam'daki hangi akte gider, İslam'da hangi uygulamanın altına münderiştir diye ihtilaf edilmiş. Ama müzik öyle bir şey değil. Müzik ta Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın döneminde olan ve Peygamberimizin hakkında hüküm beyan ettiği, sahabenin hakkında fikir beyan ettiği bir şey olduğu için neredeyse alimlerin arasında hiç ihtilaf yok. Yani icma ile hükmü sabit olmuş olan e, bir şey. Sadece işte bazı sebeplerden dolayı bazı muhalefetler olmuş. İnşallah onları e, anlatacağız. Şimdi ilk olarak İmam Bukhari sayhinde Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'dan şöyle bir hadis naklediyor bize. Diyor ki, Peygamber Aleyhisselatü Vesselam buyurdu ki, لَيَكُونَنَّ مِنْ اُمَّتِي اَقْوَامٌ يَسْتَحِلُّونَ الْحِرَ وَالْحَرِيرَ وَالْمَعَازِفَ Benim ümmetimden öyle kavimler olacak ki, onlar hir denilen şey yani zinayı, hariri yani ipeyi, hamri yani içkiyi, ve maazifi, yani müzik aletlerini helal olarak kabul edecekler tamam İmam buhari peygamber aleyhisselatu vesselamdan bu hadisini anlatıyor benim ümmetimden öyle kavimler olacak ki zina'yı içkiyi ipeyi içkiyi ve müzik aletlerini helal kabul edecekler hadisin devamında peygamberimiz diyor ki ve onlardan bir taife bir dağın eteğine gelecek bir çoban onlara ait olan bir sürüyle onların yanına gelecek bir fakir o gruba diyecek ki bana bir şeyler ver. Hani ihtiyacım var bir şeyler ver. Onlar da diyecek ki git yarın gel. Yani fakiri geri çevirecekler. Allah azze ve celle gece odağı onların tepesine geçirecek. Onlardan sağ kalanları da maymunlara ve domuzlara çevirecek ta ki kıyamet gününe kadar. Tamam? O zaman hadis İmam Bukhari'deki hadis iki şekilden oluşuyor. Birinci grup ümmetten var olanlar içkiyi, ipeyi zina'yı ve müzik aletlerini helal kabul edenler. İkinci grup da bir dağın yamacına konaklamış ve kendilerine gelen fakirleri geri çevre. Allah azze ve dağı tepelerine geçirdi ve onları e, diyor feyda ul aleme veya sakul akarin'e kıradeten ve khanazir aile Dağı onların tepesine geçirecek ve kalanları da kıyamet gününe kadar domuzlara ve maymunlara çevirecek diye peygamber aleyhisselam buyuruyor. Alimler demişler ki bu hadis şerifin müzik, müziğin haram olduğuna dair delaleti çok açıktır demişler. Öyle değil mi? Niye? Çünkü birinci olaraktan demişler ki Peygamber Vesselamın ''yestehillûne'' demesi zaten burada sayılanların hepsine haram olduğunun bir göstergesidir. Tamam mı? Bu hadis-i şerifin soru şu. Bu hadis-i şerifin müziğin haram olduğuna delaletini nereden çıkardınız? Birinci delaleti nedir? Birinci delaleti, Hadisin girişinde ne demesi. Yani ümmetimden bir kavim gelecek, bunları helal sayacaklar. Demek ki bu zikredilen dört sınıf şey bunlar nedir? Haramdır. Ne helal sayılır? Haram olan bir şey helal sayılır. Öyle değil mi? Demişler biz buradan anlıyoruz ki müzik aletleri, meazif manası müzik aletleridir zaten. Meazif haramdır demişler. İkincisi ise demişler Peygamber Aleyhissalatu Vesselam'ın müzik aletlerini beraber zikrettiği şeyler İçki, ipek ve zina. Öyle mi? Yani aynı siyakta beraber zikretmiş olduğu şeylerin hepsi İslam'da haramlığına nasıl kılınmış olan şeylerdir, tamam? Üçüncüsü ise demişler hadisin sonunda Peygamber Aleyhisselatu vesselamın bu tip insanları Allah azze ve celle'nin cezalandıracağını zikretmesi. Haram neydi? Haram yapıldığı zaman üzerine ikab, terettüp eden şeydi değil mi? Tehdit, ikab, ceza, terettüp eden şeydi. E biz bu hadise baktığımız zaman demişler çok bariz bir şekilde peygamberimiz bu hadiste anlattığı insanların ikabı hak eden insanlar olduğunu hadisin sonunda söylüyor. Yani o dağın altında olanları Allah ze ve celle dağı tepelerine indirecek. Kalanları da hadiste zikredilenleri, kalanları da ve ahareine Allah ze ve celle onları kıyamet gününe kadar domuzlara ve maymunlara çevirecek demişler. Hem de demişler bu yani zikredilen ceza sıradan bir ceza değildir. İslamta insanlık tarihinde insanlığa verilmiş olan en büyük cezalardan bir tanesidir değil mi? Zaten ben İsrail, insanlık tarihinde Allah tarafından en şerif cezalandırılan kavim ben İsrail'dir. Biri nedir? Kendi elleriyle birbirlerini öldürmelerini Allah Azze ve Celle'nin istemesidir. Bir tanesi de budur. Allah Azze ve Celle'nin onları e, domuzlara ve maymunlara daha yaşarken domuzlara ve maymunlara onları çevirmesidir. Anlaşıldı. O zaman demişler hadis-i şerifin, Müziğin haram olduğuna derleti apaçıktır. Niye? Çünkü müziğin aleti haramsa alet niye haram kılınır? Tahtadan olduğundan, telleri olduğundan. Yani mesela şimdi biraz usul fıkıh olarak konuşalım. Mesela bir şey haram demiştik ki ve taksim diye bir şey var. Yani bir şey niye haram kılınır öyle değil mi? Mesela müzik aleti bu hadiste apaçık bir şekilde haram kılınmış öyle değil mi? Niye haram? Müzik aleti tahtadan olduğundan dolayı olabilir mi? O zaman bütün ağaçların da haram kılınması gerekirdi değil mi? Niye haram? Mesela müzik aletinin telleri olduğundan e, dolayı. O zaman ne kadar telli bir şey varsa saçla dahil olmak üzere, telli olan her şeyin haram kılınması gerekirdi. Öyle değil mi? Niye haram? İsmi bu olduğundan dolayı, şeriata bir isimden dolayı bir şeyin haram kılındığına dair hiçbir şey yok, e, örnek yok. O zaman niye haram? Müzik yaptığından dolayı. Yani bu aletlerle müzik yapıldığından dolayı. Tamam mı? Bak bu mundabıt olan bir şey illet. Yani her tarafa uyguladığımız zaman uygulayabileceğimiz bir illet. İkinci olarak İmam Ahmet e, rivayet etmiş olduğu bir hadiste diyor ki Peygamber aleyhissalatu vesselam buyurdu ki اِنَّ اللّٰهَ حَرَّمَ عَلَيْكُمُ الْخَمْرَ وَالْمَيْسِرَ وَالْكُوبَةَ Allah azze ve celle size içki, kumarı, meysir kumar biliyorsunuz vel kubete ve müzik aletlerinden tabl denilen yani kendisine vurularak ses çıkarılan tablı kubeyi size haram kıldı diyor. Yine İmam Buhari mesela Abdullah İbn Amr İbnü'l As'tan e, rivayet ediyor. Aynı şekilde inna Allah haram aleikumul khayr ma inna Allah harrama aliyen hamre vel meysire diye bir çalgı aleti var ud. Biliyorsunuz değil mi ud'u? İşte ud yani qanin ud demek. Kübe tabl demek, kendisine vurularak ses çıkarılan. Qanin ise ud, çalgılı şeylerden, e, aletlerden olan. Burada da Abdullah İbn Amr İbnü'l As çok bariz bir şekilde değil mi? Haram e, diyor ki Allah Azze ve Celle bize bunları haram kıldı. Haram kıldığı şeyler ne? Kube bir de kanin. Kube ne? Kube dediğimiz gibi tabl denilen çalgı aleti. Kanin ise ut denilen çalgı aleti. Tamam. Yine hakeze e, İmam tabarani e, diyor ki bir tane şeyden sahabeden ben diyor Abdullah Amr ibn Saad el-Bajali, Amr ibn Saad el-Bajali diyor ki ben Abdullah ibn Mesud ve Ubey ibn Ka'b'un olduğu bir meclise girdim. Yani bir meclis var. O mecliste Abdullah ibn Mesud oturuyor ve Ubey ibn Ka'b oturuyor. Ben de o meclise girdim diyor. Baktım ki diyor iki tane cariye ellerinde def. Cariye ne biliyorsunuz değil mi? Cariye, bloğa ermemiş küçük şey. Ya kız, şu kulam nasıl? E, tam buluğa ermemiş elke itlak ediliyorsa cariye de buluğa tam olarak ermemiş e, küçük yaştaki kızlara itlak ediliyor Arap lugatında. Baktım ki diyor iki tane cariye ellerinde def bir taraftan defe vuruyorlar bir taraftan da şarkı söylüyorlar. Tamam mı? Bir taraftan defe vuruyorlar bir taraftan da şarkı söylüyorlar. Ben diyor Abdullah ibni Mes'ud'a ve Ubey bin Ka'ba dedim ki اتقرون bihaza ve entum ashabı Muhammed siz Muhammed'in ashabı olmasına olmanıza rağmen böyle bir manzarayı ikrar mı ediyorsunuz? Yani sukut ederek bu mecliste oturarak böyle bir ortamı böyle bir manzarayı meclisi ikrar mı ediyorsunuz? Diyor ki bana dediler ki inna hu kad ruh iselna fil ursi. O bize düğünlerimizde ruhsat verildi. Tamam? O bize düğünlerimizde ruhsat verildi. Ney? Yani def çalıp Tamam? Def çalıp ve şey söylemek, şarkı söylemek düğünlerimizde bize ruhsat verildi. Şimdi bunun müzik aletlerinin umumen haram olduğuna delaleti ney? Çünkü ruhsat ya bir tahrimden veyahut da bir vacipten sonra vakı olur. Öyle değil mi? Ruhsat bir şey vardır. Genel olarak umumen haram kılınmıştır veya umumen insanların üzerine vacip kılınmıştır. Yani talebi kesin bir ile kesin bir dille yapılmıştır. Lakin daha sonra Allah azze ve celle özel bazı durumlarda, özel sebeplerden dolayı kişilere onun hilafına bir hüküm verir. Buna ne diyoruz? Buna ruhsat diyoruz. Yani ruhsatın vakı olabilmesi için öncesine ne geçmesi lazım? Öncesine bir hüküm geçmesi lazım. Öyle mi? Kesin olan, kat'i olan bir hüküm geçmesi lazım. Burada sahabe ibni Mesud'a ne diyor? Siz nasıl bunu yapıyorsunuz? Demek ki sahabenin yanında mukarar olan şey müzik ve müzik aletlerinin umumen din tarafından, şeriat tarafından haram kılındığıdır. Öyle mi? Buna karşı çıkıyor. Onlar ise bunun yani bu manzaranın sadece kendilerine düğünlerde, örstlerde müsaade edildiğini söylüyorlar. Bunu anlatacağız zaten. Bu da bize neyi gösterir? Gösterir ki umumen mesela bu hadis Bukhara'daki hadisi taksis eder değil mi? Bütün müzik aletleri değil müzik aletlerinin içerisinde sadece def yani etrafında zil olmayan, def dediğimiz e, çalgı aleti kadınlara veyahut da düğünlerde çalınabilir. Kadınlar düğünlerde bunu çalabilirler. Tamam. Yine İmam Bezzar, Enes i̇bn Malik'ten rivayet ediyor. Diyor Peygamber aleyhisselatü vesselam dedi ki سَوْتَانِ مَلْعُونَانِ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ İki tane ses vardır ki dünyada ve ahirette o iki sese lanet edilmiştir. Tamam. İki tane ses vardır ki o iki tane sese Dünyada ve ahirette lanet edilmiştir. Nedir onlar? Mizmarun اِنْدَ نَغْمَةٍ Nâgme esnasında çalınan zurna. Yani müzik aletlerinde zurna. وَرَنَّتُنْ <verannetun> اِنْدَ <inde> musibetin. Ve musibet esnasında insanlardan çıkan o ses. Hani bir musibet olduğunda isyan, karşı çıkma, وَاوَيْلَا <gülüyor> koparıp yüzü dövme, üstü başı parçalama gibi yaptıkları şeyler var ya, hareketler. Bu iki ses, yani bu iki çıkan ses, dünyada da Ahirette de Celle'nin nezdinde meleğundur diyor Peygamber Aleyhisselatü Tamam lanet edilmiştir diye. Zaten biliyorsunuz bir şeyi haram kılan sebeplerden biri nedir? Demiştik ikab'tır. İkabın çeşitlerinden bir tanesi şey nedir? Lanet'tir değil mi? Tehdidin, vaidin o şey hakkında, o mesele hakkında varit olmasıdır. Şimdi bu bunlar sarih olan naslar. Tamam bunlar konu hakkında sarih olarak varit olmuş olan naslar. Bu bapta umde nedir? İmam Buhari'nin hadisidir. Değil mi? Umde yani üzerine dayanılan e, rivayet ise İmam Buhari'nin rivayet etmiş olduğu ilk başta birinci sırada zikretmiş olduğumuz hadistir. Bununla beraber Lokman Suresi'nde Allah Teala ayet-i diyor ki: "Ve nasi men hadisi liyudilla an sabilillahi bighayri ilmin İnsanlardan öleleri vardır ki ''Boş söz ile boş sözü satın alırlar ta ki onun ile ilimsizce insanları Allah'ın yolundan saptırsınlar ve onu bir alay konusu edilsinler.'' diye. Yani Allah'ın yolunu alay konusu edilsinler diye. İşte onlara alçaltıcı bir azap vardır diyor ayet-i kerimede. Tamam mı? ''Ve nasi men yeşterî lehvel hadîsî'' ''Boş söz, lehvel hadis, ''Eğlence, boş, gereksiz olan sözü satın alırlar onunla insanları saptırırlar.'' Şimdi tefsir kitaplarında bu ayet-i kerime Nadir İbni Haris hakkında indiği söyleniyor. Nadir İbni Haris hakkında. Nadir İbni Haris kimdir? Nadir İbni Haris hakkında 2 iki 3 farklı rivayet var. Kimileri rivayette demişler ki Nadir Mekke'deyken Peygamber Aleyhissalatu insanlara ayet okuduğu zaman Nadir da bu Rumların, Farsların efsanelerini, hikayelerini ezbere bilen bir adam. Bunları ezbere bildiği için Gelip insanlara sürekli şey yapıyor. E, peygamber ayet okunduktan sonra o da insanlara şey anlatıyor. Efsane, kısa, hikaye e, anlatıyor. Ve bu şekilde o insanları Allah Azze ve Celle'nin yolundan alıkoymuş oluyor. Öyle mi? Boş söz ya efsane, hikaye. Bunlar boş sözler, öyle mi? Bunlar ile insanları Allah Azze ve Celle'nin dininden, Allah Azze ve Celle'nin yolundan saptırıyor. Bazı rivayetlerde de diyor ki nadir Peygamberimizin davet yaptığı insanların yanına gelir ve onlara derdi ki, Git kendine bir tane cariye al, şarkı söyleyen yani müzik aletlerini çalmayı bilen ve güzel şarkı söyleyen bir tane cariye al. Muhammed'in bu saçmalıklarını haşa ve kella dinlemektense o cariyenin şarkılarını dinlemek senin için daha hayırlıdır. Tamam? İnsanlara bu şekilde yol gösteriyor yani bırak Muhammed'i dinlemeyi git şarkı türkü dinle ee, diye insanlara bu şekilde e, yön veriyor insanlara. Ve Allah Azze ve Celle de bu ayet kelimeyi indiriyor. Ayet'in uzun sebebi bu. Ayetin nuzul sebebinden biz açık bir şekilde anlıyoruz ki ayet-i kerime ayet-i bize ifade etmiş olduğu mana Allah'ın yolundan insanları Allah'ın ayetlerinden insanları alıkoyan her şey lehvel hadistir ve bunun üzerine Allah azze ve celle tehditte bulunmuştur bunu kötülemiştir zemmetmiştir öyle mi? İşte sahabe yani Kur'an'ı ı Kerim'i bize tefsir eden sahabe nelerin yani yaşantımızda nelerin lehvel hadis kapsamına girdiğini ayet-i kerimede geçen e bu zemmedilen, gerilen şeye girdiğini sahabe bize aktarıyor. En başta i̇bn Mesud, i̇bn Abbas, Cabir mesela bunlar sarih bir şekilde bu gynadır diyor. lehve hadis gynadır, şarkıdır. Tamam Yani şarkı da sadece şarkıdır anlamına gelmez bu. Şarkı da lehve hadisin kapsamına giren şeylerdendir. Nasıl efsane, hikaye lehve hadisin kapsamına giriyor, bu da ee, bunun kapsamına giren meselelerdendir. Tamam? Gina diye tefsir etmişler bunu. Demişler el ginau Hatta İbn Mesud üç defa üst üste diyor ki: Vallahi la ilaha illahu, vallahi la ilaha illahu, vallahi la ilaha illahu, o el Kendisinden başka ilah olmayan Allah'a yemin olsun ki, kendisinden başka ilah olmayan Allah'a yemin olsun ki, kendisinden başka ilah olmayan Allah'a yemin, Allah yemin olsun ki o şarkıdır diyor. Tamam? Niye bunu söylüyor? Yani şarkının da buna dahil olduğundan yüzde yüz ve kesin bir şekilde emin olduğunu ifade etmek için yemin niye yapılır? Bir şeyden kesin eminsen yapacağına veya yapmayacağına onu yeminle tekit edersin değil mi? Yemin bir tekit arasında. İbn-i Mesud bunu üç defa üst üste yapıyor. Bunu da kimden öğrenmiş sahabe bu uslubu? Peygamberimizden öğrenmiş değil mi? Peygamberimizden öğrenmiş sahabe. Peygamber bir şey teyit etmek istediğinde tekrar tekrar tekrar tekrar onu ne yapardı? Tekrar ederdi. Güzel. Başka bir rivayette İbn Mesud diyor ki: El-ghina yu'nbitu fi'l-kalbi'n-nifaka kema yunbitul mauz Suyun bitki bitirdiği gibi gına şarkı, müzik kalpte nifak bitirir diyor. Su yerde bitki bitirdiği gibi yani bir toprağa su döktüğün zaman o topraktan bitki çıkıyor ya suladığın zaman. Aynı şekilde diyor bir kalbe müzik girdiği zaman o kalpte o müzik ne yapar o kalpte o müzik nifak bitir. Tamam? Şimdi bu rivayetlerden sonra sahabenin de bu şekilde anlamasından sonra özellikle o zikretmiş olduğumuz işte etuqirune bihaza ve entumeshabu Muhammed yani sahabenin böyle bir şeyi hoş karşılamamasından da anlıyoruz ki. Bütün e, dört mezhep imamı da dahil olmak üzere, yani dört mezhep de dahil olmak üzere, müzik de, müzik aletleri de icma ile haramdır demişler, tamam Müzik de, müzik aletleri de icma ile haramdır demişler. Bunu mesela ayrıyeten mezheplerin dışında, e, müstakil insanların bildiği birçok alim de bunun üzerine icma nakletmiş. Mesela İmam taberi, İmam Bagavi, işte e, İmam Nebevi, İbn-i İbn-i el Cevziye, İbn-i Racabil Hanbeli, İbn-i Kudame mesela. Ve daha birçok alim, bir alim, müziğin ve müzik aletlerinin haram olduğu konusunda icman hak etmişler. Mesela bütün mezheplerde şu tip fetvaları çok rahat bir şekilde bulursunuz. Müzik çalınan mecliste oturmak haramdır. Mesela başka bir fetva söyleyeyim. Bir insanın bir eve izinsiz girmesi haramdır. Hanefilerde mesela. Lakin eğer bir evde müzik sesi geliyorsa o eve izinsiz girebilir çünkü münkeri değiştirmeye gücü yetiyorsa münkeri değiştirmek vaciptir. Mesela müzik aletlerini telef eden bir insan, telef ettiği şeyin kıymetini karşı tarafa vermek zorunda değildir. Hatta vermez çünkü müzik aletleri kendisiyle Allah'a isyan edilen şeylerdir. Tamam? Müzik çalınan meclislerde veya müzik ile maruf olan meclislerde oturan insanlara şahitliği kabul edilmez. Çünkü müzik masiyettir, masiyette insanı adaletini sakit eder ve benzeri. Yani bu tip e, müzik ve müziğe taalluk eden hangi baba bakarsanız, müzik aletlerine taalluk eden hangi baba bakarsanız, mutlaka onun telef olduğuna, onun kıymetinin olmadığına, onun olduğu meclisin hürmetinin olmadığına dair fetvalar var. Yani sarahaten bunu haram olduğunu ifade ettikleri gibi, bunu fetvalarında yani pratik uygulamalarından da uygulamalarında da çok açık bir şekilde bunu beyan etmişler. Buraya kadar anlaşılmayan veyahut da sormak istediğimiz bir şey var mı? Buraya kadar anlaşılmayan veyahut da sormak istediğimiz bir şey var mı? He Şimdi soru mu soracaksın? Buyur. O mesela bu şarkıdır söz. Olan şarkı Yok. Müzikle beraber şarkı. Mücerret olarak şarkı değil. Çünkü Araplarda şiir var. Araplarda lehen var. Şiirlerde söylenen bazı şeyler var. Mesela onların, aynı bugün bizim neşit dediğimiz yani müziksiz olan bir takım söylenen şeyler var ya. İşte rivayetler var anlatacağım inşallah zaten. Müziği helal kılanların yanlış anladığı rivayetleri ee, çok bariz, çok açık bir şekilde. Ee, mesela az gününde söylenen birtakım şiirlerin bazı düğünlerde ve bazı eğlence ortamlarında sahabenin söylediği veya bayram günlerinde söylediğine dair rivayetler var. Müzik eşlik etmezse şiir helaldir değil mi? Şiirin bizzat içinde bir haram yok, harama teşvik etmiyor şehveti uyandırmıyorsa, normal şiirse mesela ve müzik eşlik etmezse şiirdir, neşittir, mersiyedir. Bunlar helaldir. Tamam Kendisine müzik eşlik ettiği zaman ise haramdır. Anlaşıldı? Ha. Şimdi gerçekten mesela bu İbni Mesud'un söylemiş olduğu bu tefsiri bazı insanlar çok farklı olarak ele alabiliyorlar. Örneğin mesela daha bugünlerde yaşadığım bir tane olayı söyleyeyim. Bir tane Müslüman yani şey sordu şöyle bir soru sordu. Dedi ki e ee, dedi hocam mesela bu bazı marşlar var. Yani müzikli çalınan bazı marşlar e, var. Bunlar da mı haramdır? Ee, diye. Hani İslami marş işte falan grubun yani ismini de verdiği falan grubun söylemiş olduğu marşlar var. Bunlar da mı haramdır? Ben de ona dedim ki vallahi ben bilmiyorum. Ya yani, o da haramdır, bu da haramdır orasını ben bilmiyorum. Ama benim bildiğim bir şey var ki yani dört mezheple dahil olmak üzere bu konu hakkında konuşan bütün muteber alimler, sözü kale alınacak olan bütün alimler Bugünüzün her türlüsünün haram olduğunu söyler. Müzik aletinden çıkan ses haramdır zaten. İster İslami olarak söylensin, ister gayri İslami olarak söylensin, fark etmez. Bu haramdır demiş. O da şöyle bir şey söyledi. Ama dedi mesela insan bazen dinlediği zaman şeye geliyor. Ee, i̇nsana faydası var. Yani insana Allah yolundan al koymak yerine öyle mi? İnsana bir fayda getiriyor e, beraberinde. Nedir? O anda duygulanıyorsun. Ümmetin belki derdiyle dertleniyorsun. Şahadete karşı belki bir arzu duyuyorsun. O anda cihad etmek istiyorsun. Senden önce yaşamış İslam'a hizmet eden insanların kadri kıymeti senin yanında büyüyor. Yani o bunları söylemedi ya. Sadece o şu cümleyi söyledi. Hani insan dinliyor ruh hali olaraktan insana bir şeyler katıyor yani İslami anlamda. Kattığı şeyler de bunlardır. Ben söylüyorum ee, bunlar. Şimdi gerçekten böyle düşünenler var. Mesela birçok nesil, İslami nesil müzikler ve marşlar üzerine yetişmiş değil mi? Çalgılı e, marşlar üzerine e, yetişmiş. Ve bunlar dinlenildiği zaman da İnsanlara fayda getirmiş yani görüntüde zahiren baktığın zaman. Mesela adam diyor ki ya benim hidayetime diyor bir kaset vesile oldu mesela. Yani biri bana bir İslami kaset verdi diyor. Ben onu işte bana kervan altıyı verdi diyor mesela. Kervan altıyı dinledim, Müslüman oldum diyor adam. Yani hidayet buldum diyor mesela e, vesaire. Bu tip şeyler. Şimdi dikkat edin. E, yani ben bunu pratik olarak yaşamış olduğumdan dolayı biliyorum. İnsan müzikle iştigal ettiği zaman kesinlikle Allah'ın kelamına kulak veremiyor yani. Bir insan. Mesela müzik dinleyen, müziğe müptela olan insanları e, isterseniz bir deneme yapın, bir pratik yapın. Bunların bulunmuş olduğu ortamda Kur'an-ı Kerim açın. Dünyada sesi en güzel olan karelerden bir tanesinin Kur'an-ı Kerim okuyuşunu açın. Mesela ya çok çabuk sıkılırlar, ya hemen kapatmak isterler veyahut da dinleseler bile bundan lezzet almazlar. Yani bir şarkıdan, bir türküden, e, bir işte efendim marş denilen şeyden almış oldukları lezzeti asla ve asla Allah'ın kitabında almazlar. Mesela asla bunları şöyle göremezsiniz. Yani bu tip insanları. Herhangi bir ortamda, herhangi bulundukları bir yerde karşılarındaki hemen ortamda sesi güzel olan birine derler ki mesela ya bize bir marş söyle de dinleyelim. Müzikli veya müziksiz fark etmez yani öyle mi? Ama hiçbir zaman bunların ya bize bir Kur'an okuyun da kalbimizin pası silinsin. Kulaklarımızın pası silinsin. Kalbimiz Allah'ın kelamıyla mutmain olsun mesela diye. Söylediklerine asla şahit olamazsınız. Çünkü İbn Mesud'un dediği gibi yani müzik bir defa bir kalbe girdi mi müzik aletleri o kalpte müziğin zevkiyle Kur'an'ın zevki müzikten istifadeyle Kur'an-ı Kerim'den istifade aynı kalpte bir arada toplanamıyor. Anlaşıldı? Aynı kalpte bir arada toplanamıyor. Yani insana bazı şeylerin fayda vermesinin onu haramlığıyla helallığıyla bir alakası yoktur. Örneğin sen içki de içersen, savaşa girersen dünyadaki en iyi mücahit sen olursun. Değil mi? At bakayım bir tane kafa habı, ondan sonra gir cihada bak bakayım kimseni tutuyor, öyle mi? E bu şimdi bunun bana kısmen fayda sağladığından dolayı ben işki helaldir diyebilir miyim? İşki helaldir. Ve bu zaten Allah ne diyor? o Sana işkiden ve kumardan sorarlar değil mi? Onda fayda da vardır diyor Allah İşte faydası nedir? وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ قُلْ فِيهِمَا اِسْمٌ كَبِيرٌ وَمَنَافِعُ لِلنَّاسِ De ki onlarda da büyük günah vardır. Ama insanlar için fayda da vardır. Alimler demiş mesela içkinin faydası nedir? Ne olabilir içkide fayda? İşte bir savaş esnasında, bir kavga esnasında içtin mi seni kimse tutamaz. Doğru değil mi? Veyahut da çok dertli, çok problemli bir adam içti mi bütün bildiklerini unutur. Çünkü aklı götürüyor. Akıl olmadığı için derdini, sıkıntını o anda şey yapamıyorsun, hatırlayamıyorsun. E müzik de böyledir. İçkinin sana cesaret verdiği gibi bazı müzik, ritim, söz, Hepsi birbirini tuttuğu zaman, yakaladığı zaman senin de kulak zevkine uygun olduğu zaman tamam sana bir cesaret verebilir. Ama sen o cesaretle müzik dinleyerek bir ömür İslam'ı yaşayan, müzik dinleyerek bir ömür İslam'ın üzerine sebat edecek, müzik dinleyerek e, sabit olan kelime üzerine ölecek ve Allah'ın kendisini dünyada ve ahirette sabit kılabileceği bir adam olabilir mi? Olamaz. Demek ki o zaman bunun şey nedir? Bunun faydası yapaydır. İbn-i Kayyum'l Cevziye'nin dediği gibidir değil mi? Bütün günahların, bütün haramların insana vermiş olduğu yapay bir zevk var. Yani o anda sen ondan bir lezzet alırsın, o anda sen ondan bir zevk duyarsın. Kalbin onunla teselli olur ee, mesela ama bu nedir? Bu geçicidir. Ve öyle bir lezzettir ki akabinde çok şiddetli bir elem vardır. Yani mesela örnek veriyorum diyelim doktor sana diyor ki et yeme. Et yersen kalp krizi geçirirsin değil mi? Sen eti çok seviyorsun, koydun önüne 6-7 kilo kavurma başladın yeme, öyle mi? Sen bu kavurmayı yerken ağzında bir lezzet hissediyorsun öyle değil mi? Ama lezzetun, lezzetun yu'aqibuha elem. Yani akabinde sen onu mideye gönderdiğin anda kalp krizi geçiriyorsun. Ondan sonra artık perişan, yarım adam olarak yaşıyorsun hayatının kalan kısmını. Bu lezzete lezzet denir mi? Bu lezzet yalancı bir lezzettir. Öyle mi? Zararı, akabinde zararı olan ve zararı lezzetinden büyük olan lezzet, bu lezzet lezzet değildir. İşte müzik de aynen böyledir. Zaten mesela şunu da deneyebilirsiniz. Bir insana sürekli Kur'an dinlemiş, Sürekli Kur'an'la haşir neşir olmuş. Sürekli Kur'an-ı Kerim'i yani kalbi kulağı Kur'an-ı Kerim'le bir çocuk yetiştirin mesela. Sonra koyun müziğin yanına veya bir insanı o anda verdiği tepkiden bile o kalbin müziğe karşı ne kadar nefretle dolu olduğunu anlayabilirsiniz. Yani hiç uzun zaman müzik dinlememiş, sürekli Kur'an'la haşir neşir olmuş olan bir insanı getirin koyun şeyin yanına, müziğin yanına eğer Kur'an'dan lezzet almışsa müziğe karşı vereceği tepki onun kalbinde veya da kulağında ne kadar İslam'a karşı şey olduğunu gösterir. Anlaşılıyor değil. Ondan dolayı yani bazılarının dediği gibi işte bu Nadir İbni Haris'in kıssasıyla sahabenin kastettiğiyle bugünkü İslami müzik aynı değildir diye. Değil. Çünkü İslam alimleri bu hükmü ortaya attıktan sonra biliyorsunuz tasavvuf diye bir şey çıkmış ortaya. Ve tasavvuftaki en önemli meselelerden bir tanesi de nedir? Müzik yoluyla raks ve sema' dedikleri şey yani müzik çalıp ilahi Allah'ı hatırlatan, ahiret gününü hatırlatan şeyleri söyleyip e, bununla şey yapmaktır. E, Allah Allah'a ve celle'ye yakınlaşmaktır. Bu konu hakkında konuşan tüm alimler tasavvufla mühtela olmayan tabi tasavvuf ile müftela olmayan e, fıkıhtan anlayan, şeriattan anlayan bütün alimler bunu haram olduğunu söylemişlerdir. Bunu yapanların fasık olduğunu söylemişlerdir. Hatta işi ileri götürüp mesela Kurtubi gibi bunların zındık olduğunu söyleyenler de olmuş. Tamam mı? sema ile Allah'a yaklaştığını iddia eden, haramlarla Allah'a yaklaşıyorum diyen insanların zındık olduğunu söyleyenler de olmuş. Ha buna cevaz verenler olmuş. Buna cevaz verenler olmamış değil ama kimdir? Kendisi mutasavvıftır zaten. Ya bir tarikatın şeyhidir ya bir tarikatın içerisindedir. Öyle değil mi? Yani bataklığın içinde olan adamın bataklık hakkında söylediği bizi bağlamaz. Öyle değil mi? Çünkü bataklığın içinde olduğu için taraftır. Taraf olduğu için de kendisi yapıyor olduğundan dolayı olaya yaklaşım tarzı elbette ki taraflı olacaktır. Ondan dolayı İslam alimlerinin döneminde de bugün bizim İslami müzik demiş olduğumuz müzik o gün de aynı şekilde e, varmış. Tasavvuf adı altında sema, sema meclisleri demişler mesela varmış. Ve İslam alimleri bunları yapan insanları fasıklıkla, zındıklıkla vesaire bunları töhmet altında bırakmışlar. Tamam, o zaman biz buradan neyi anlıyoruz? Biz buradan anlıyoruz ki İslami müzik diyerekten bir müzik İslamileşmez. Zaten Peygamber Aleyhisselatü Vesselam bir hadis-i şerifte bize umumi bir kaide veriyor, öyle değil mi? Diyor ki, kıyamet gününden önce insanlar içkiyi içecekler fakat başka isim adı altında içecekler. Öyle değil mi? Yani haramları isimlerini değiştirip işleyecekler. Yani içkiye içki diye değil, faizi faiz diye değil. Mesela ipey-ipek diye değil, altına altın diye değil, başka isimler adı altında bunu yapacaklar. Hakkese maalesef bu müzik de bundan nasibini almış. Yani müziğe bugün insanlar müzik deseler, çalgı aletleri deseler belki bir çağrışım yapacak havam olan insanların kafasında. Ama İslami müzik, İslami marş e, deyince maalesef bu çağrışımların hepsini kaybediyor. Ondan dolayı nedir? Müzikle ilgili müziğin haram olduğuna dair varit olmuş olan naslar budur. Sözü muteber olan, tasavvufa bulaşmamış olan, ve bu konuda söz söyleyen alimlerin çoğu da müziğin haram olduğunu, yapanın fasık olduğunu, dinleyenin fasık olduğunu, aletlerinin hiçbir kıymetinin olmadığını vesaire dair fetvalar vermişler. Buraya kadar söylemek istediğiniz bir şey var mıdır? Bu tasarım dışında normal alimlerin e, müziğe fetva verdiğine dair bir şey yok. Yok. Geleceğiz ona. Yani öyle fetva verdiğine dair bir şey yok. Bir e, Kesinlikle elimizde bir veya veyahut ona benzer bir şey mevcut değil. Lakin ne var? Ee, mesela diyelim bununla ilgili varit olan hadislerin zayıflığını söyleyenler olmuş vesaire. Onu da anlatacağım inşallah. Şimdi bir de bu özellikle günümüzde, yani özellikle mesela günümüzde müziğin helal olduğunu söyleyen insanlar e, var. Yani müzik, İslami müzik helaldir. Ee, söyleyen eğer insanları fuhşiyata ve harama teşvik etmiyor, şehvet uyandırmıyorsa, yapılan müzik helaldir." E, diyenler e, var. Tabi bunlar, bunların asıl gayesi yani asıl dayanakları nedir? Bunların asıl dayanakları şudur. Hiçbir şekilde din buna haram demiş, biz buna haram diyelim. Böyle bir dertleri yok zaten. Mesela örnek veriyorum. Karadavi müziğe yaklaşımını şöyle anlatıyor. Diyor ki, siz İslam evrenseldir diyeceksiniz. Ondan sonra Afrikalıların bir kısmını Avrupalıları, Amerikalıları İslam'a davet edeceksiniz ve İslam'a davet ederken onların ruhun gıdasıdır dediği şeyi onlara haram kılacaksınız. Bu insanlar diyor nasıl Müslüman olsunlar? Mantığı anladınız mı mesela? Yani mantık nedir? Mantık Allah bu konuda ne demiş? Din bu konuda ne demiş? Allah bu konuda bizden ne istiyor? E, mantık bu değildir yani. Mantık siz İslam'ı Afrikalılara arz edeceksiniz. Afrikalıların hayatında müzik onların hayatının bir parçasıdır. Gerçekten öyledir yani Afrika kıtasında insanlar değişik yani otobüste çok rahat bir şekilde bir müzik çaldığında bütün otobüsün ayaklanıp oynadığına şahit olabilirsiniz mesela. veya da Nil'de diyelim giderken gemide e, gemide bir müzik veya başka bir yerden bir müzik sesi geldiğinde kadın erkek karışık kalkıp oyun oynadıklarını görebilirsiniz. Yani müzik hayatlarının gerçekten bir şeyi, e, bir parçası veya Avrupalılar mesela Avrupalılar'a göre insanlar kafalarını müzikle dinlendiriyorlar öyle değil mi? Hani arabesk müzik özellikle doğu kültürü diye biliniyor. Çünkü Avrupa pek arabesk müziğe şey bakmıyor, arabesk müziğe pek iyi bakmıyor yani. Daha ziyade işte klasik müziktir e, vesaire bunları dinliyorlar. Niye? İşte ruhun geliştiğine, kişiliğin olgunlaştığına, kişiliğin sakinleştiğine faydalı olduğuna inanıyorlar. Ve bir tedavi aracı olarak mesela psikolojide müziği bir tedavi aracı olarak kullanıyorlar e, örneğin şeyde e, Avrupalılar. Şimdi şeyde tabi diyor ki kardavi mesela bak bakış açısı budur bu insanlarına. Hatırlıyorsanız daha önce de söylemiştim. Bazı insanların ilimde derecesi ve mekanı ne kadar yüksek olursa olsun sözleri bizi ilgilendirmez. Yani fıkıh hakkında söyledikleri bir söz bizi ilgilendirmez. Niye? Çünkü dertleri Allah'ın hükmünü beyan etmek değil, dertleri İslam'ı biraz daha nasıl cıvıklaştırabiliriz? Nasıl daha fazla insanı şeye katabiliriz, e, İslam'a katabiliriz? Oysa bu gaye ve bu maksat İslam tarafından ilga edilmiş bir maksattır. Öyle değil mi? Yani daha fazla insanı İslam'a katayım diye İslam'ın hoş görmediği şeyleri yapmak İslam tarafından bu gaya üzerine çarpı atılmış, ilga edilmiş bir gaya değil midir? Yani Allah Azze ve Celle, Peygamberimiz daha fazla insan, İslam'a daha faydalı insanlar Müslüman olsun diye fakirlerden yüz çevirip zenginlerle ilgilenmeye kalktığında ki yaptığı da haram bile değildir. Çünkü onlara da vakit ayırıyor, bunlara da vakit ayırıyor. Sadece onların bir isteğini yerine getiriyor. Yani fakirlerle aynı mecliste oturmayalım. Allah Azze ve Celle peygamberimizi bu noktada çok şiddetli bir şekilde uyarmıyor mu? Uyarıyor. Biz buradan neyi anlıyoruz? Demek ki hangi gaye ve maksat olursa olsun, Allah'ın hoş görmediği bir şeyi yapıp İslami bir amaca ulaşmak istiyorsa bu ilga edilmiştir. Hele bizzat bu, yani bu Kardavi'nin söylediği bizzat bu, aynen mursakhaş olarak Allah azze ve celle tarafından üzerine çarpı atılmıştır, tamam? O da bunu söylüyor. Siz diyor bir topluluğu İslam'a davet edeceksiniz, onların ruhun gıdası, ruhun kişiliğin gelişmesi için etkendir dediği şeyi de onlara haram kılacaksınız. Öyleyse bu kavmin müzik helaldir diye bir takım naslara yani bundan sonra zikredeceğimiz bir takım naslara yapışmaları kesinlikle şeyden dolayı değildir. Kesinlikle ee, ne diyorlar ona? İslami bir kaygıları olduğundan veya İslam'ın böyle emrettiğine inandıklarından dolayı değildir. İslam'ı biraz daha cıfıklaştırıp birilerinin gözünde biraz daha güzel bir hale getirmek, birilerinin gözünde biraz daha kabul edilebilir. Yok ya bak bizim İslam sizin dediğiniz gibi de o kadar katı sert bir din değildir ee, diyebilmek adına yapmış oldukları şeydir. Tamam. Tabi bununla beraber yani bu, bunu açıkça söyleyemeyecekleri için bu Allah'ın facirin ağzında asıl meramını dile getirmesidir. Hani peygambere Allah Azze ve diyor ya, sen onları dilde yaptıkları hatadan tanıyacaksın değil mi? Sen onları lahnil kavle tanıyacaksın. Yani öyle bir söz söyleyecekler ki hata yapacaklar, o söyledikleri söz içlerinin fesadına delalet edecek. Öyle mi? Bu, bu baptandır yani Kardavi'nin söylediği bu söz, Allah Azze ve onun facirliğini, fasıklığını kendi dilinde açığa e, çıkarılmazdır. Tabi bununla beraber, İnsanların kafasında bunu meşrulaştırabilmek için birtakım delillere de dayanmışlar. O delilleri de onların da yani helaldir dedikleri delilleri zikredelim mi yoksa burada duralım mı? Duralım mı? Zikredeceğiz tabi tabi. ikinci bir celse olarak yapacağız. Sorunun devamı olmuş olacak tam faide tamamlansın diye. Ama şimdi zikredelim derseniz veya 3-4 tanesini zikredelim. Gerçi 3-4 tanesini zikredemeyiz de bu şeyde. Bir iki tanesinde zikredebiliriz. Burada durup bir dahaki derse de başlayabiliriz yani. Nasıl yapalım? Duralım. Tamam. Soru sormak isteyen var mı konuyla alakalı? Yok. Tamam. Wa'ahu'l-dawana. Alhamdulillah. Rabbi alayhi.